Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahinehmeduhu elhamdülillah, ve nesta'inu ve nestağfiruhu ve ne'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyâti amalina men yehdihillah felâ mudillela ve men yudlil felâ hâdiyele ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerîkâ leh ve nşhedu anna Muhammeda abdhu اما بعد. fya ibadallah. ittakulla ve atiyyuh. inna allah ma al-ladina ittaku ve al-ladinahum قال الله تعالى عز وجل wa jall fi kitâbhi al-karîm. auzu billâhi min الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن البيع مثل الربا وأهل الله البيعة وحرم الربا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. و الله تعالى في آية آخر استؤذ بالله الله الربا الصدقات والله لا اسم fe'alû fa'san fe biharrb minallahi bi rasulih. Ve in tuktum felekum ru'us envakum. Lâ tazlimûn ve lâ tuzlemûn. Sadakallahu'l Bakara suresinin sonlarına doğru faizle ilgili bir sayfa boyunca devam eden ayetlerden bir bölümünü okumaya çalıştım. Bakara suresi 275. ayette Cenabı Hak mal olarak faiz yiyen kimseler kabirlerinden tıpkı şeytan çarpmış kimseler gibi çarpılmış olarak kalkarlar. Onların bu hali alışveriş de aynen faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah alışverişe helal kıldı. Faizi ise haram kıldı. 276. ayette Allah faizi mahveder. Faizden gelen gelen gerekli şeyin gelirin bereketini yok eder. Sadakaları ise çoğaltır. Yani sadakadan giden malın, paranın yerine daha fazlasını Allah ihsan eder. Yani sadakaları bereketlendirir. Allah, günahta ısrar eden, günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. 279. ayetin maali de şöyle. Şayet faiz hakkında emredilenleri yerine getirmezseniz Allah ve Rasulü tarafından ilan edilmiş bir savaş ile karşı karşıya olduğunuzu iyi bilin. Eğer tevbe edip faizcilikten vazgeçerseniz sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmediğiniz gibi haksızlığa da uğramamış olursunuz. Bakara 279. Ayet Birkaç tane de hadis mahalleri ile hutbeme başlamış olayım. Faiz muamelesine şahitlik edenlere, bu muameleyi yazanlara Allah lanet etti, buyruluyor. Tirmizi'nin, i̇bn Mace'nin, Ebu Davud'un ve Müslim'in rivayetinde. Yine Hz. Ali anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyeni, yedireni, akdini yazanı, sadaka engel olanı, hulle yaptıranı, yapanı lanetledi deniyor. Neseyi'nin rivayet ettiği hadiste. Bir başka hadis rivayeti, insanlar dinar ve dirhemlerin yani büyük para ve küçük paraların peşine düşer, iğne satışı yapar, ki bu da faize benzeyen bir durumdur. Hayvancılık yapar ve Allah yolunda cihadı terk ederse Allah onlara öyle bir bela indirir ki bu belayı bir belaya yeniden dinlerine dönünceye kadar e, üzerlerinden silinmez, kaldırılmaz. Ebu Davud ve Ahmed bin Hanbel'in rivayeti. Faizle malını arttırmaya çalışan hiç kimse yoktur ki işinin sonunda malının azalmasını Allah sonuçlandırmasın. Böyle bir iş, böyle bir faizle ilişkili kimse yoktur diyor. Mutlaka onun dünyada bile malının bereketi gider. Azalmasıyla sonuçlanır. İnsanlar öyle bir devre ulaşacak ki o zaman da faiz yemeyen kalmayacak. Öyle ki doğrudan yemeyene bile hiç olmazsa buharı diğer bir rivayette tozu bulaşacak. Evet, faizle ilgili birkaç ayet ve birkaç hadis-i şerif okumaya çalıştım. Faizle ilgili ayetlerden anlaşılıyor ki, e, faiz daha hesabın görülmediği bir anda e, mezarlardan kalkarken insanlar e, çarpık çurpuk, şeytan çarpmış gibi, fesli gibi, belki sürünerek kalkacaklar. Azap o kadar erken gelecek onlara. Çünkü topluma karşı yaptıkları suçun büyüklüğü cinsinden cezalar. Birazdan bahsedeceğim. İkinci olarak dünyada daha cezasını avans olarak görmeye başlama durumları. Paralarının belki rakam olarak değerleri artmış gibi olsa bile bereketi azalacak. Onun nice zararlara yol açması yönüyle e, malın dünyada bile e, rahatını görmeyecekler. Kimi iflaslar e, hatta çoğu iflaslar e, banka sistemiyle faizle alakalı olduğunu çoğumuz bilirsiniz. Yine faizle ilişkili olanlar gönül rızasıyla e, bankayla iş yapanlar Allah ve Rasulü ile savaşmış durumda olurlar. Banka sistemi Allah ve Rasulü ile savaşan bir simgedir. Dolayısıyla faizle ilişkilerini koparmayanlar böyle feci bir durumla karşı karşıya olurlar. İman ettim deyip de Allah'a ve Rasulü'ne savaş açmak veya böyle bir savaşa katılmak ne feci bir şeydir bunu benzeten, bunu böyle olduğunu söyleyen de Kur'an'dır. Dördüncüsü, faizcilik inkara götüren ciddi bir problemdir. Dolayısıyla mü'minseniz Allah'tan korkun, faizden hemen vazgeçin der ayet. Dolayısıyla küfre yaklaştıran bir haramdır. Allah Günahkar kafirleri sevmez diye ayetin sonu da böyle biter. Günah işleye işleye küfre varabilecek. Faizi bırakmadığı için faizi normal görebilecek. Faizsiz ekonomi olmaz. Faizsiz bir hayat bugün uygulanmaz diyerek faizi meşru görmeye dolayısıyla haramı normalleştirerek helal kabul etmeye giden bir yola edecek. Bu da küfürdür zaten. Evet, o yüzden eski alimler faizle ilgilenen kişinin şahitliğinin kabul edilip edilmeyeceğini tartışmışlardır. Nice alimler bu devamlı açıktan günah işlediğinden dolayı bunun şahitliği kabul edilmez derler. Tabii biz onun Allah'a karşı yaptığı şahitliğini kabul eder miyiz? şehadetini, e, yine de e, tekfircilik gibi bir noktaya gitmemek için e, ağır ifadeler kullanmayalım. Ama durumlarının hiç de iyi olmadığını her faizle uğraşanın e, değerlendirmiş olalım. Şimdi niye faiz gibi e, çok önemsenmeyen bir günaha e, çok büyük çapta cezalar veriliyor? veya çok ağır bir suç olduğu ifade ediliyor. Ee, hatırlarsak e, zina hakkında, e, içki hakkında, kumar hakkında bu kadar ağır ifadeler söz konusu edilmez Kur'an'da. Şirk ile e, baş başa değerlendirebileceğimiz, e, dünyada bile cezasının belirli oranda verilmeye başlanıp ahirette devam edeceğini e, gördüğümüz e, daha kabirden kalkar kalkmaz azabının başlayacağı e, ve Allah ve Resulü ile savaşmış gibi değerlendirileceği bir ceza niye öngörülüyor faiz için? Unutmayalım ki Allah e, zerre kadar zulmetmez. Küçük bir suça büyük bir ceza vermez. E, veya küçük bir e, eyleme büyük bir sevap vermez. E, Allah Allah e, zerre kadar haksızlık yapmaz. Peki niye bu kadar cezalar veriliyor? E, e, faizin e, bunu e, gerektirmesinin sebepleri neler olabilir? E, kardeşler, faiz zannettiğimiz gibi sadece bir kimsenin e, ihtiyacının karşılanması filan değildir. Bir hırsız bir kişinin bilemediniz üç kişinin beş kişinin on kişinin parasını malını çalar. Faizle ilgili e, bankayla işlem yapanlar unutmasınlar. Türkiye'de 80 milyon insan varsa 80 milyon insanın cebinden para çalmış durumundadırlar. Ceza onun için büyüktür. Nereden çıktı 80 milyonun cebinden para çalınması? Bilelim ki e, enflasyonun paranın değerinin düşmesinin en önemli etkeni faizdir. Faizin olduğu bir yerde enflasyonun olmaması mümkün değildir. Yani e, faiz e, senin benim cebimden çıkan e, paralarla e, bazılarına e, kredi olarak dönmektedir. Küçük bir örnek vereyim de nasıl olduğunu e, basit bir şekilde değerlendirmiş olalım. Üzerimizde hepimizin giydiği pantolon, ceket, gömlek gibi e, kumaşla, pamukla alakalı neler var? giysiler var. Diyelim ki belirli oranda pamuk karışıyor kumaşlara e, ve pamuktan icra e, yapılıyor, e, dokunuyor. Veya pamuk yerine başka bir şey de ilave edebilirsiniz. E, tarlasında pamuk eken kişi Kredi alıyor mu, ne kadar e, pamukla alakalı bankayla işlem yapıyor, onu bilmiyoruz. Hadi olayı geçelim. E, çiftçilerden e, pamuk e, almak için bir kimse tabii büyük tüccar diyelim ki 10 e, ton pamuk alacak, e, bankadan kredi çekiyor. E, diyelim ki yüzde 10 kredisi olsun seneye ödemek şartıyla. E, 1 milyarlık pamuk almış olsa %10'u katarak %10 zamlanmış şekilde ne yapacak? Mal etmiş olacak. Çünkü kredi borcunu pamuğa yüklemek zorunda ki kar etsin. Dolayısıyla pamuk %10 zamlandı ve %10 faiz karıştı işin içine. Ondan daha büyük bir tüccar satın alacaksa o da e, banka kredisiyle aldığını düşünün. Diyelim ki 100 milyarlık e, pamuk almış oluyor. %10 da o katmış olacak. Ve yine milletin sırtına yükleyecek. Başka birisine satarken e, faizi de masraflarına katarak satacak. E, yani ne yaptı? %20 zamlanmış oldu. E, ondan fabrika satın almış olsun. O da %10 faizle almış olsun. %30. Bankada, şeyde, fabrikada e, kumaş olarak dokunduğunu varsayalım. Ondan e, işte büyük toptancı satın almış olsun. E, %10 da o ok katacak. %40. Ondan orta halli e, tüccar aldığını düşünelim. %10 da o ok katacak. %50. Yani e, 10 liralık e, bir dokuma 15 liraya. 100 liralık bir e, elbise 150 liraya mal olmuş oldu. Yani yarı yarıya e, malın değeri artmış oldu. Daha başka araya faizin girdiği durumlar olmamış olsa. E, yani herkesin cebinden e, 10 lira çıkacağına, 15 lira, 100 lira çıkacağına, 150 lira çıkmış oldu. 50, 50 lirası nereye gitti? 100 lira, 150 liranın e, yani paranın yarısı bankalara. Yahudilere gitti. Faizci sömürücülere gitti. Bizim dinimizle, değerlerimizle savaşan zihniyetlere gitti. Ve biz onlara farkında olmadan katkıda bulunduk. Ve biz normal helal bir şekilde gömlek, pantolon alırken bankalara yardım etmiş olduk. Yani faiz müessesesine katkıda bulunmuş olduk. Hiç faizle alışveriş yapmadığımızı düşünsek bile faizin tozu bize de bulaştı. Bakkaldan e, şeker alırken, fırından ekmek alırken durum aynı. Fırın e, ununu, diğer malzemelerini krediyle aldıysa, bankadan e, para çektiyse siz de onun e, faizine katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ve mal da o fiyatını artırmış oluyor. Şimdi bir gömlek işi, bir pantolon işi veya bir fırındaki bir ekmek bu kadar insanın cebinden para çalınmış oldu mu, olmadı mı? Yani 100 liralık bir mal 150 liraya satılırken bütün ondan alışveriş edenlerin fazla para sarf etmesi ve o sarf ettiği paranın bir kısmının bankaya katkı sağlaması söz konusu oldu. Ee, bunu bireysel krediler içinde değerlendirebilirsiniz. Ee, yani banka birilerine para verirken daha fazla e, faiz almakta. Birilerinden para alırken tabii ki daha az e, ona faiz vermekte. Dolayısıyla kendi çarkını çevirmekte. E, bütün bu e, faizle alakalı paralar, ekonomiyi tümüyle e, ne yapmakta? geriletmekte ve hayattaki e, e, kullanılan paraların değerini düşürmekte. Enflasyona sebep olmakta. Zengin çalışmadan parasını bankaya yatırıyor, koyuyor e, ve para parayı getiriyor. Fakirse bankadan para alacağım diye e, yer yer elini verip kolunu kaptırıyor krediden dolayı, borçlandığından dolayı nice iflas edenler, iflas ettiğinden dolayı nice intihar edenler adi birer vaka olarak karşımızda duruyor. Bakıyorsunuz ki zengin bir insan, sonra bakıyorsunuz ki iflas etmiş. Onda dokuzu iflas edenlerin hep bankayla ilişkiden dolayı iflas ettiğini tahmin etmek veya bilmek zor değil. Düzen böyle sömürü üzerine, böyle kapitalist e, zulüm üzerine e, bankaların katkılarıyla e, faizin e, merkezde olması şeklinde ne yapıyor? Sürüp gidiyor. İnsanlar farkında olmadan e, bu düzeni besliyorlar, güçlendiriyorlar. Ya e, bankayla ilişkilerini mecbur e, görerek veya e, Farkında olmadan mal alıp faiz sistemini güçlendirme yönüyle bankalardan kredi alarak faizle borçlanan çiftçilerin esnafın esnafın durumu da gerçekten içler acısıdır. Hayvanlarını ya da evini barkını satarak faiz borçundan kurtulamayan nice köyde çiftçiler, şehirde insanlar vardır yani sadece kumar değildir evleri barkları söndüren aynı zamanda faiz de depremden daha büyük kaç ölçekli diye siz değerlendirin hasarlar deprem zararları gibi zararlara yol açar. Bir iki rakam vereceğim. 2015 yılı itibariyle Tam 58 milyona ulaşmış. Neler? Kredi kartlarındaki ee, borçlar. 58 milyon ee, pardon kredi kartı kullanan insan var. E, 2015 yılı ee, hesabıyla. 800 milyon, 80 milyonun çocuklarını, ihtiyarlarını çıkarttığınız zaman e, herhalde kredi kartı olmayan kimse e, yok gibi sayabilirsiniz. E, 2003 yılında 16 milyon e, olduğunu değerlendirirsek e, 11-12 yılda e, 4 misli yükselme var. Demek ki Türkiye ilerliyor bazı konularda hatta post makinesi sayısında Avrupa'da ikinci sıraya yükselmiş. Yükselme mi dersiniz buna? Alçalma mı dersiniz? Onu siz değerlendirin. Bireysel kredi kartlarında 70 milyon ne var? 70 milyar bireysel kredi kartı borçlusu olarak da 7 milyon kişi var. Evet. Türkiye'de toplam birbirine borçlu borçlu olanların sayısı 20 milyon 500 bin civarında. E, borçlu sayısı var. Bunun 7 milyonu kredi kartı borçlusu. Evet, herkes birbirine borçlu demek. 20 milyondan fazla e, bu, mahkemelere intikal etmiş borçlu olan kişi varsa gerisini siz düşünün. Böyle bir sistem içinde yaşıyoruz. Evet, Müslüman geçinen halkın banka ile nasıl içli dışlı olduğunu e, banka kartı sahiplerinden veya post makinesi sahiplerinden o sayılardan yola çıkarak değerlendirebiliriz. E, ne acıdır ki insan emeğini sömürüp kan emici vampir olan bankalar Müslümanların ve Müslüman geçinenlerin desteğiyle zulmünü sürdürüyor. Namaz kılan Müslümanlar bankalardan e, paralarını çekmiş olsa sadece bankalar değil, bankacı kapitalist sömürü de mümkün ki kendiliğinden çökecektir. Ama Müslümanlar ne Amerika dolarını boykot ederler, ne Avrupa eurosunu öyle olmuş olsa mümkün ki o paralar bu kadar değer kazanmayacak, bu kadar zulme alet olmayacaktır. Tabii düzen kendi insanını yetiştirdi. Şimdi e, faize karşı çıkmakla e, alternatif oluşturamadığımız müddetçe e, yeterli bir İslami ekonomik sistemini e, oluşturamayız. E, onu oluşturacak e, ne ortam vardır ne de onu kabul edecek insanlar vardır. Peki ne yapayım diyor bankasız kimden borç alacağım veya paramı nereye yatıracağım? Ee, unutmayalım Allah Resulüne emanet edilen kafirlerin malı mülkü bugün tam tersine bir işlev gördü. O gün azılı İslam düşmanları kıymetli mallarını, paralarını Allah Resulüne emanet ederken bugün onun ümmeti birbirlerine güvenemiyor ve paralarını İslam düşmanlarına Allah ve Resulü ile savaş yapma durumunda olan bankalara emanet edebiliyor. Veya yardımı onlardan alıyor. Tabi bankalar Allah rızası için yardım edecek değil elini verirken kolunu kaptırıyor ve sonra pişman olsa da iş işten geçiyor. O yüzden İslam önce kendi insanlığı yetiştirir sonra bankaları faiz müessesesini yok eder. Karzahsen gibi, yardımlaşma gibi, infak gibi e, anlayışları insana yerleştirmeden bankalara alternatif de oluşturamazsınız. Öyle bir karanlık ve fırtınalı cahiliye dönemi yaşıyoruz ki, faizden en kaçanımız bile peygamberimizin lisanıyla faizin tozundan kurtulamıyor, e, dumanından uzaklaşamıyor. Öyle bir sömürü düzeni içinde yaşıyoruz ki kapitalizm din olmuş, para da bir kapitalist için Tanrı. Banka tapınak, çek ve hisse senedi kutsal bir kitaptır artık. Hani şairin dediği gibi Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Demiş. Evet. İçinde faize şiddetle karşı çıkan, Kur'an'ı sık sık hatim eden, hacı amcalar maalesef bankaları ayakta tutan en saygıdeğer müşteri statüsüne tabi tutuluyor. Onlar olmasa bankalar bu kadar insanları sömüremeyecektir. Suudlu efendim, ümmetin toprak altı servetlerine sahip olan insanları olmasa ee, Avrupa bankaları, İsviçre bankaları e, herhalde batar. Onların paralarıyla e, büyük banka statüsüne kavuşuyorlar. Faize karşı olanlar bankada çalışana selam vermeyi caiz görmeyenler düzeni destekleyerek faizci sistemi e, güçlendirerek faizlerin alabildiğine insanlara zulmetmesine sebep oluyorlar. Öyle bir kapitalist ve faizci düzen var ki, daha öncelerde de söylediğim gibi, patron işçisine elden maaşını veremiyor. İlle haramlaştıracak şekilde bankaya veriyor. İşçi de alnının terinin karşılığını pislenmiş, bankaya bulaşmış paradan ancak alabiliyor. Yani böylesine bir sistem ve bunun uygulayıcıları. Hacca gidecek bir insanın bile helal parayla hacca gitmesine müsaade edilmiyor. Bankası, bankaya parası birkaç ay önceden yatırılma mecburiyeti duyuluyor. Evet, bireysel olarak faize karşı çıkmak, e, sivrisineklerle mücadele etmek demektir. E, faizci düzenle mücadele etmediğimiz müddetçe e, e, bataklığı kurutamayız ve bankalar devamlı sayılarını artırırlar. Koca koca binalarla e, sömürü düzenlerinin e, en ayrıcalıklı e, e, patronları olduğunu gösterirler. Bu düzen bizim desteklerimizle büyüyor. E, biz en azından tağutlara karşı çıkmanın bir vecibesi olarak, e, tağuti kurumların en başında gelen faiz müesseselerine ve onların e, uygulayıcıları yardımcıları konumundaki sisteme düşmanlığımızı ortaya koymalıyız. Yani mesela bankayı soran bir kimseye bile e, ben Müslümanım, bankanın yerini biliyorum ama sana e, tarif etmem diyebilmeliyiz en azından. Ben Müslümanım e, Allah e, haram işlememi yasakladığı gibi haramlara yardımcı olmamı da yasaklamıştır. Bankayı sana tarif etmiş olsam haramda sana yardımcı olacağım ve günaha gireceğim. Gel sen de banka sormaktan vazgeç, bankaya gitmekten diyebilmeliyiz aslında. Yani tavrımızı ortaya koymuyoruz. Tam tersine faizci düzenin belki devamından yana desteklerimiz farkında olmadan bu düzenle alakalı çarkları çeviren, çevirenlere yardımcı olan bir konumdayız. İnşallah bu konularda daha bir hassasiyet gösterelim. Allah ve Resulü ile savaşan düzenlere ve onların kurumlarına en küçük çapta bir sevgi beslemeyelim, tavrımızı takınalım. Rabbim kazançlarımızı helal eylesin ve bu tür gayri İslami e, e, kurumlara en küçük çapta e, olumlu hisler beslemeyen e, şuur lütfetsin. Ne mutlu başta faiz olmak üzere tüm haramlardan kaçanlara, parayla imtihanı kazanıp Allah'la alışveriş yapanlara. Ela inne senel kelam ve eblağal nizam kelamullahi'l melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izah Kuran fas temi ola ve ansettulalekum turhamun auz bil lahi minh shaitanir rajim Bismillahi r-Rahmanir Rahim inna dina